Bişr-i Hafî Yalınayak Bişr Rahmetullahi Aleyh Lakabı Hafî Yalınayak gezdiğinden Adı Bişr bin Haris Abdurrahman Baba adı Haris Tanınması Bişr-i Hafî Künyesi Ebu Nasr Doğumu 767'de Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. Vefatı 841'de Bağdat'ta vefat etti. Aslı Mervli. Hocaları Ali bin Harşam dayısı, İbrahim Sa'd, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, Hammad bin Zeyd, Şüreyk bin Abdullah, Muafaa bin İmran Musuli, Veki bin Cerrah, Ebu Bekir bin Iyaş, Hafs bin Gıyas, Abdullah bin Mübarek, İsa bin Yunus, Abdullah bin Davud el Hayri, Ebu Muaviye et Darir, Zeyd bin Ebezzerka. İtibarlı bir aileye mensup olan Bişri Hafi, Merv reislerinden birinin oğludur. Bu sebeple çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı bolluk, Refah içinde geçti Gençliğinde kendisini Oyun ve eğlenceye verdi Dünyanın Aldatıcı cazibesine kapıldığı Nefsin Şeytanın ve kötü arkadaşlarının Teşviklerine kapılarak Oyun ve eğlence alemlerine daldığı Gençlik yıllarında Bir gün kapısı çalındı Hizmetçisi kapıya çıkarak Gelen kimseye Kimi aradığını sordu kapıyı çalan adam "Bu evin sahibi hür mü köle mi?" diye sordu. Hizmetçi "Hürdür." diye karşılık verdi. Kapıyı çalan adam "Belli. Eğer köle olsaydı köleliğin edebine riayet edecek oyun ve eğlenceyle uğraşmayacaktı." dedi ve gitti. Hizmetçi içeri girip kapıda olanları Bişri Hafi'ye anlattı. Bunun üzerine Bişri Hafi yalın ayak adamın peşinden koştu. Ona yetişerek söylediklerini tekrarlattı. Onun sözlerinden öylesine etkilendi ki yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bir müddet sözünde durup oyun ve eğlence alemlerine gitmediyse de kötü arkadaşları tesiriyle tekrar eski hayatına döndü. Babasından kalan serveti için kendisinden ayrılmayan arkadaşları onu bir türlü bırakmadılar. Bir gün eğlence aleminden sonra sarhoş ve bitkin olarak evine dönerken yolda üstüne besmele yazılı bir kağıt buldu. İç sızlayarak onu yerden aldı, öpüp Çamurlarını silerek temizledikten sonra güzel kokular sürüp evinin duvarına astı. O gece alim ve veli bir zat'a rüyada şöyle dendi: "Git Bishr Hafiy'e söyle, ismimi temizlediğin gibi seni temizlerim, ismimi büyük tuttuğun gibi seni büyütürüm." İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi seni güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eğlerim. Bu rüya üç defa tekrar etti. O zat sabahleyin Fişri Hafi'yi aradı ve onu meyhanede buldu. Mühim haberim var deyip onu içeriden çağırdı. Bişrehafi bu davete uyarak o zatın yanına geldi ve Kimden haber vereceksin diye sordu. O zat da sana Allahü Teala'dan haber vereceğim dedi. Bunun üzerine Bişrehafi ağlamaya başladı ve Bana kızıyor mu? Şiddetli azap mı yapacak dedi. O zat gece gördüğü rüyayı ona anlattı. Bişrəhafi bu rüyayı dinleyince meyhaneye arkadaşlarının yanına döndü. Onlara, "Ey arkadaşlarım, beni çağırdılar. Bundan sonra bir daha beni burada göremeyeceksiniz" dedi. Tekrar o zatın yanına gelerek tövbe etti. Bişrəhafi rahmetullahi aleyh, tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı bulunmadığı için hiç ayakkabı giymedi. Bunun sebebini soranlara, Allahü Teala'ya tövbe ettiğim ve günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaktım. O zaman giymediğim ayakkabıyı şimdi giymeye hayal ederim. allah Teala Bakara suresi 22. ayetinin başında, mealen, o Öyle bir Allah'tır ki, Yeryüzünü sizin fayda ve rahatınız için, Bir döşek ve semayı bir bina yaptı, buyurdu. Padişahların mefruşatı üzerinde, Ayakkabıyla yürümek edebe uymaz. Ayağımla yer arasında bir vasıta olduğu halde, Onun sergisine basmayı caiz görmüyorum, derdi. İşte bu zamandan sonra, Ayakkabı giymediği için kendisine yalın ayak manasında hafi lakabı verildi. Bişre hafi rahmetullahi aleyh, tövbe eşiğine baş koyduktan sonra eski yaşantısından ayrıldı ve bir mündet memleketi olan Merv'de ilim tahsiliyle meşgul oldu. Dayısı Ali bin Harşam'a talebe oldu. Dayısının sohbetleriyle tasavvuf konaklarını bir bir geçmeye başladı. Gönlünü kavuran ilim aşkı yüzünden seyahatlere çıktı. Mekke, Küfe, Basra, Şam ve Lübnan taraflarına giderek, alimlerin ve velilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. İşte bu sebepten dolayı seyyah sofilerden sayıldı. Sonunda, Bağdat'a gelerek yerleşti. Onun geldiği yıllarda dünya meraklılarının da ahiret sevdalılarının da merkezi durumunda bulunan Bağdat'ta Ahmet bin Hambel, rahmetullahi aleyh hazretleriyle görüştü. süfyan Sevri, Fudail bin İyad, Muafa bin İmran ve i̇mam Malik hazretlerinin ilm meclislerinde ve sohbetlerinde de bulunup onlardan feyiz aldı. Hadis ilminde güvenilir alimlerden olduğu gibi tasavvufta da yüksek derecelere kavuştu. Hambeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Bişri Hafiyi çok sever, devamlı yanına giderdi. Talebeleri "Siz alimsiniz. Hadiste, fıkıhta, içtihatta ve bütün ilimlerde eşiniz yoktur. Niye Bişri Hafi gibi birini sık sık ziyaret ediyorsunuz?" dediler. Cevabında, Evet, dediğiniz ilimleri ondan iyi bilirim. Fakat o, kalp ilimlerini benden iyi bilir, derdi. Bişrahafi'ye, Bu ilme ve yüksek derecelere nasıl kavuştun diye soranlara, Az yemekle deyip, şöyle devam etti. Yiyip gülen ile yiyip ağlayan aynı olmaz, buyurdu. Bişrahafi, ilim ve faziletteki yüksekliği, haram ve şüphelilerden sakınması sayesinde, insanlar arasında yüksek bir veli, konuşmalarıyla tesirli bir yol gösterici oldu. Manevi derecesi öylesine yükseldi ki, Halife Memun, onu ziyaret edebilmek için, Ahmet bin Hanbe'nin ara buluculuk yapmasını isterdi. Hatta Halife Memun, onun hakkında, Bişri Hafî'den başka bu diyarda, kendisinden haya edilip çekinilecek bir kimse kalmadı, demiştir. Dini ilimlerde yüksek bir alim, tasavvufta yüksek bir veli olan Bişri Hâfi, zamanının tıp bilgilerinde de söz sahibiydi. Bişri Hâfi bir gün rahatsızlanarak, Doktor Abdurrahman'a gitti. Ona ne gibi yemekler yiyebileceğini sordu. Doktor da, bana soruyorsun fakat, ''Tavsiyelerime uymuyorsun.'' dedi. Bişrahâfi, ''Hayır, uyuyacağım.'' dedi. Bunun üzerine doktor, ''Sirke ve baldan yapılmış, siken cübini, yani mayhoş suyu içer, ayvayı soyup yersin, sonra da sıcak çorba içersin.'' dedi. Bunun üzerine Bişrahâfi, ''Siken cübinin yerini tutacak daha iyi bir şey bilmez misin?'' diye sordu. Doktor, bilmem dedi. Bişri ben bilirim demesi üzerine doktor, söyle bakalım nedir dedi. Bişri Hâfi, hurdeba yani günlük otu sirke ile beraber dedi. Sonra, ayvanın yerini tutacak ondan daha ucuz bir şey bilmez misin diye sordu. Doktor, bilmem dedi. Bişri ben bilirim dedi keçi boynuzunu anlattı. Bu sefer, keçi boynuzundan daha iyisini sorunca, doktor, bilmem deyince, nohut suyuyla inek yağını anlattı. Bunun üzerine doktor Abdurrahman, sen tıp ilmine benden daha iyi vakıfsın diyerek, bu ilmdeki üstünlüğünü kabul etti. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden, Şiddetle kaçınan Bişri Hâfi, bir gece Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, allah Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun?'' buyurdu. Bişri Hâfi, ''Bilmiyorum ya Resûlallah'' dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu, ''Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehl beytimi ve ashabımı sevmen sebebiyle bu derecelere kavuştun, buyurdu. Bişri Hafi pek çok kimseye ilim öğretip ders verdi. Nuaym bin Heydam, Muhammed bin Heydam, İbrahim bin Haşim, Nasr-ı Mansur, El-Bezzar, Muhammed bin El-Müsenna, sırri Sakati. İbrahim bin Harbi en-Nişâpuri, Ömer bin Musa el-Cela gibi birçok alim kendisinden ders alıp hadis-i şerif okumuşlardır. Bişri Hafî anlattı. Bir gün Bağdat'ta bir adam gördüm. Bin kırbaç dayak yediği halde hiç sesini çıkarmadı. Sonra kendisini cezaevine götürdüler. Peşini takip ettim. Ben için dövüldüğünü kendisinden sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar dayak yediği halde neden ses çıkarmadığını sordum. Sevgilim bana bakıyordu dedi. Bunun üzerine kendisine ya Allahü Teala'nın seni devamlı gördüğünü bilseydin halin nice olurdu dediğinde hemen haykırarak yere düştü ve öldü buyurdu. Yine Bişri Hafi'yi anlattı. Gençliğimde Abadan'a gitmiştim. Cüzzamlı ve kör bir adamla karşılaştım. Sarası tutmuştu ve karıncalar vücuduna üşüşmüş, etini yiyorlardı. Başını kaldırdım, kucağımı aldım. Ayılıp kendisiyle konuşmayı bekledim. Ayılınca benimle Rabbim arasına giren bu boş adam kimdir? Rabbim beni parça parça yapsa benim ancak ona sevgim artar dedi. Bundan sonra artık kul ile Allah arasında gördüğüm hiçbir hikmeti merak edip de niçin böyle oluyor demedim. Bir gün evime girince bir zatla karşılaştım. İzinsiz evime nasıl girersin? Sen kimsin? dediğimde, ben kardeşin Hızır'ım dedi. Bana dua et deyince o, Allah'ım ibadette bulunmasını buna kolaylaştır diye dua etti. Biraz daha dua et dedim. Allah'ım ibadetinin gizlik almasını buna nasip eyle dedi. Bişri Hâfi yüksek haller sahibiydi. Bir gece evden çıkarken, Ayağının biri eşiğin iç, diğeri dış kısmında olduğu halde seher vaktine kadar hayret ve hayranlık içinde bekledi. Kız kardeşinin kalbine bu gece Bişr sana geliyor diye ilham olundu. Kardeşi onu beklemeye başladı. Bişr-ı hafi yorgun ve perişan halde çıka geldi. Hemen evin damına çıkmaya gayret etti. Birkaç basamak yukarı çıktı. Ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı. Namaz vaktinde aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp eve geldi. Kız kardeşi ona, ''Bu ne hal böyle?'' diye sordu. Bişri Hâfi, ''Hatırımdan geçti ki, Bağdat'ta Bişr gibi bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, Kimide mecusi olsun. Benim ismim de beşr olsun ve İslamiyetle şereflenerek bunca yüksek devlete ermiş olayım. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar ne yaptılar ki bu devletten mahrum kaldılar? İşte bu konuyu düşünerek şaşkın bir halde kaldım buyurdu. Mansur es-Sayyad isimli bir zat bir bayram günü, bayram namazını kıldıktan sonra Bişri geldi. Bişri Hâfi ona, bu erken vakitte niçin geldin buyurdu. Mansur, evde un ve ekmek yok, onun için geldim dedi. Bişri Hâfi, Allah-u teala düşüncelerin yardımcısıdır. Oltanı al ve dereye git, abdest alıp iki rekat namaz kıl. Oltayı Bismillah diyerek at buyurdu. Mansur Es-Sayyad, onun dediklerini yaptı. Bismillah diyerek oltayı dereye attı. Büyük bir balık çıktı. Mansur, o balıkla Bişrahafi'ye geldi. Bişrahafi, ondan balığı satmasını ve ihtiyaçlarını almasını istedi. O kimse balığı satıp, ihtiyacı olan yiyecekleri aldıktan sonra, tekrar Bişrahafi'nin kapısını çaldı. Bişrahafi ona, ''Kapıyı kapat ve elindekileri de hole bırak, kendin de içeri gel.'' buyurdu. Mansur Es-Sayyad içeri girince Bişri Hâfi, ''Eğer bu isteği nefsimiz bize bildirseydi, bu balık çıkmazdı.'' dedi. Bişri Hâfi yine bir sohbetinde buyurdu ki, ''Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen, Diline sahip olsun, şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemek. İlme çalışmayı teşvik hususunda buyurdu ki, ilme çalışanın işareti dünyadan kaçmaktır. Dünyayı sevip onda kalmak değil. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim âlimlerin ihtiyaç malzemesidir. Kamil olan Allah yolcusu ile sohbet etmek Kur'an-ı Kerim okuyanla sohbet etmekten daha sevimlidir marifetten mahrum kalan kimse, ibadetinin tadını bulamaz. Sizden biriniz bir eser yazacak olursa, daha çok mana bakımından doğruluğuna dikkat etsin. Alimin sözü doğru, yediği helal ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühtü dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki bugün, bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim? Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını nasıl söylerler? Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar, dünyalık için birbirine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları ellerine geçen dünyalığı başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun size ey alimler. Siz peygamberlerin varisiydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Ahirette cehenneme ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz anlayamıyorum. Bugün ilim onu vasıta yapıp karnını doyuranların eline geçti. Bir sohbetinde de sabırla ilgili olarak şöyle buyurdu. Sabır susmaktır, susmak sabırdandır. Konuşan, susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, âlim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emre maruf ve nehyanil münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü, bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü, ilim ve hilim ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa, hakikaten şükredenlerden olur. Nafileler, farzların terk edilmesine sebep olduğu zaman, nafileleri terk ediniz. İyiyi iyi olarak kabul etmeyen, çirkini de çirkin olarak kabul etmez.'' İhtilaf ve ayrılıkla birlikte itilaf ve birleşme olmaz. Biz nimetler yüzünden değil, nimetlere karşı az şükrettiğimizden bu hale geldik. Nitekim biz, amelimizin azlığından değil de, amelde sıdk ve ihlasımızın olmayışından bu hale geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler, Günahlarımızın çokluğundan değil, hayamızın azlığındandır. İstifarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhal günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık, bütün günahları bırakırdık. Ey kardeş! Bunu iyi bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. Bişrhafi talebelerine ve sevenlerine verdiği muhtelif vaz ve nasihatler sırasında buyurdukları ise şunlardır. İnsanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse, Allah'tan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette, elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. bişri tasavvuf nedir? diye sorduklarında tasavvuf üç anlama gelir. İlki marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi dış görünüşünü batıl olan şeylerden alıkoymaktır. Üçüncüsü ise kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri Allahu Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi, onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. Hüzün padişahtır Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Ben Muafa bin İmran'dan işittim. O da Süfyanı Sevri'den işitmiş. İnsanları memnun etmek, ulaşılamayan gayedir. Süfyan-ı bir adamı ziyaret ettiği zaman, Allah seni ateşten korusun diye dua ederdi. El-Evzâî şöyle buyurdu, Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen kendi ibadetini çok, başkasının kini az görmendir. Malınız varken aç sabahlamanızı, malınız yokken tok sabahlamanızı yey tutarız. Adem olduğunu dünyada takip eden musibetlerin başında sevdiklerinden ayrılması gelir. Bir kimse bize hadis anlat dediği zaman andaki bize kolaylık göster demek istiyor. Makamların en yükseği. Ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir: çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an'ı Kerim'i hatmederse melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna giderse konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın Evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara suizanla, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Cimrilerle karşılaşmak, mü'minler için belâdır. Şayet insanlar, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman, Dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi, iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi, ölümü sevmez. Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki: "Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl." Bir refahiye, "Neden camide vaz vermiyorsun?" diye sordular camide vaaz vermek için cami hüviyetli olmak, o işin ehli olmak lazımdır diyerek tevazu da bulundu. Bişri Hâfi bir gün cemaatle sohbet ediyor, rızadan bahsediyordu. Sohbette bulunanlardan birisi, Ey Bişr! Makam ve itibar sahibi olduğun için halktan bir şey kabul etmiyorsun. Eğer zühd sebebiyle Hakikaten dünyadan yüz çevirmişsen, halktan gizlice bir şeyler alıp, fakirlere ver ve kendin de tevekkül üzere oturup, rızkına razı ol, dedi. Bu söz üzerine Bişri Hafî dedi ki, bunun cevabını dinle. Fakirler ve dervişler üç çeşittir. Birinci kısım, asla kimseden bir şey istemez. Verirlerse de almaz. Bunlar, hal sahibi, Ruhaniyet ehli kimselerdir İzzet ve Celal sahibi Allahü Teâala'dan her ne isterlerse Allah onu bu kimselere verir Allahü Teâala şunu verecek diye yemin edecek olsalar derhal duaları kabul edilir İkinci kısım halktan bir şey istemez Ama verildiğinde kabul eder Bunlar dervişlerin orta tabakasıdır Allahü Teala'ya tevekkül ederek sükun rahat bulurlar. Bu kısım kutsiyet makamında ebediyet sofrasına oturmuş bir taifedir. Üçüncü kısım ise güçleri yettiğinde sabrederek oturur ve rızkın geleceği vakti gözler. Böyleleri zaruri ihtiyaçları mecbur bırakırsa kalpleri Allahü Teala'ya bağlı olduğu halde çıkıp halktan isterler. Bu cevabı alan kimse, bu söze razı oldum, Allah da senden razı olsun, dedi. Bişri Hâfi, yerinde ve az konuşurdu. Talebelerine ve sevenlerine, sahifelerinize ve yazdığınıza dikkat ediniz. Çünkü bu, Rabbinize karşı okunacaktır. Yazık o kimseye ki, çirkin söz konuşur. Eğer içinizden biri, bir kardeşine, içinde çirkin söz bulunan bir yazı gönderse, şüphesiz bu bir hayasızlık olur. Ya Rabbine karşı kötü söz söyleyenin hâli ne olur? buyurdu. Şaşarım o adamın aklına ki, din kardeşini arkasından çekiştirir de, yüzüne gelince ona sevgi gösterir, hemen onu övmeye başlar. Kim insanların şeref ve haysiyetiyle oynadığı halde Allahü Teala'nın kendisini sevdiğini iddia ederse şüphesiz o bir yalancıdır. Çünkü o bir şeytandır. Şeytan ise Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bir kimse Bishr hafi Hazretlerine gelerek ben seni Allah için seviyorum dedi. O da. ''Sen sözünde sadık ve doğru değilsin. Bazen akşam olunca ahırdaki eşeğini hatırlamak, beni hatırlamaktan sana daha mühim göründüğü halde, nasıl oluyor da Allah için beni sevdiğini iddia ediyorsun?'' buyurdu. Bişri ilme ve irfâne bağlılığı, şöhret ve başkanlık sevdasıyla değil, sünnet-i seniyyeye uyma arzusuyla idi. Nitekim başkanlık arzusuyla ilim öğrenen Allahü Teala'yı kızdıracak bir işle ona yaklaşmaya çalışıyor demektir. Çünkü ilim sebebiyle başkanlık istemek gökte ve yerde öfkeyi gerektirir buyururdu. Bişrəhâfi hikmete ermenin yolunun Allahü Teala'ya isyanı terk etmekte olduğunu söylerdi. O ibadetin lezzetine erenlerdendi. Bu lezzete Ermenin yolunu şöyle bildirirdi: Kendinle arzu ve isteklerin arasına demirden bir perde çekmedikçe ibadetten lezzet duyamazsın. Bir kimse bir şıhafiyeye gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum buyurdu. Bişre hafi talebelerini ellerini açmış dua ederken gördü ve dua günahları terk etmektir buyurdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tekrar eder, Ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi vişre amellerin kıymetlisinin üç tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir. Buyururdu. bişr Hafi dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı yedi kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz. Buyururdu. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle, ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el, çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz. Pişra Hâfî, Allahü Teala'ya olan muhabbeti sebebiyle Allahü Teala'nın düşmanlarına düşmanlık ederdi. Sevgilini kızdırana muhabbet beslemen sana yakışmaz buyururdu. bişr Hafi cömert ve ikram sahibiydi. Fakirlere ve düşkünlere yardım eder, onların ihtiyaçlarını giderirdi. Nafile hacc'a gitmek isteyenlerden biri bişr veda için gelmişti. Ona, ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı diye sordu. Bişri Hafî de, ne kadar harçlığın var diye sordu. İki bin dirhem harçlığın var. Bişri Hafî hacca gitmekle zühtü mü, yoksa Kâbe'ye olan aşkını mı, yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun diye sorunca, adam, Allah rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Bişrəhafi o halde evinde durup dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın? dedi. O adam da yaparım dedi. Bunun üzerine Bişrəhafi o halde sen bu iki bin dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi on kişiye yirmişer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslüman'ı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan yüz haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Vedaya gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi. Bunun üzerine Bişra Hâfi gülümseyerek adama döndü ve servet şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefs, kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve Salih ameller yaptığını göstermek ister Halbuki Allahü Teala Yalnız müttekilerin haramlardan sakınanın amelini kabul eder buyurdu Adamın biri elinde bıçakla bir kadına musallat oldu Güçlü olduğu için kimse adama engel olamıyordu Kadınsa boşuna çırpınıp duruyordu bu esnada Bişri Hafî Rahmetullahi Aleyh oradan geçmekteydi. Adama iyice yaklaşıp bir şey söyledi. Adam birden yere düştü, kadın kurtuldu. Etrafındakiler adamın yanına gittiler ve onun zor nefes aldığını gördüler. Sana ne oldu diye sorulunca adam, ''Bilmiyorum, İhtiyar bir zat bana, ''Senin bu yaptığını Allahü Teala görüyor.'' Deyince, ''Ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Bu zat kimdir?'' diye sordu. ''Bişri Hafidir.'' dediler. Bunun üzerine adam, ''Eyvah! Ben onu bir daha nasıl göreceğim?'' dedi. Sonra da kuvvetli bir sıtma hastalığına yakalanarak kısa bir zaman içinde öldü. Bişrafi Esfet bin Salimi marufi Kerhi'ye yolladı. Esfet bin Salim ona Bişrafi seninle kardeşlik olmak istiyor. Bunu açıkça size söylemekten çekindiği için beni size gönderdi. Kendisini kardeşliğe kabul etmenizi diliyor fakat bazı şartları da vardır. Onlar da bu kardeşliğin duyulmaması ve karşılıklı ziyaret ve görüşme yapılmamasıdır. Zira o, fazla iltifattan hoşlanmaz, dedi. Bunun üzerine marufu kerhi, rahmetullahi aleyh, fakat ben kardeş olduğum kimseden gece ve gündüz ayrılmak istemem, dedi. Ve Allah için sevginin faziletini anlatan birçok hadisi şerifi okudu. Sonra, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ali'yi kendine kardeş yapmakla, onu, ilimde kendisine ortak etti en sevimli kızını ona verdi şimdi sen şahit ol madem ki seni gönderdi ben de onu Allah için kardeşliğe kabul ettim o beni ziyarete gelmese de ben onu ziyarete giderim ona söyle sohbetlerde buluşalım halinden hiçbir şeyi benden saklamasın her halini bana bildirsin dedi Esref bin Salim durumu Bişrahafiyi anlatınca razı oldu ve memnuniyetle kabul etti. Ebu Abdullah Kadi Bişrahafinin yardımseverliği ile ilgili bir kerametini şöyle nakletti. Babamın şöyle anlattığını işittim. Bağdat'ta bir tüccar arkadaşım vardı. Çok zengindi. Bir gün baktım bütün malını, mülkünü fakirlere dağıtmış, iyi bir Müslüman olmuştu. Bunun sebebini sorduğumda bana şöyle anlattı. Bir gün Bağdat'ın bir camiinde cuma namazını kılmaya gittim. Namazı kıldıktan sonra bir Hafî'nin camiden çıktığını gördüm. Acele acele bir yere gidiyordu. Ben kendi kendime züht ve takva sahibi, dünyaya düşkün olmayan, haramlardan sakınan bir zat nereye acele acele gidiyor diye merak ederek onu takip ettim. Önce bir fırına girip, ekmek aldığını, daha sonra da kebapçıdan kebap aldığını gördüm. Daha sonra helvacıdan helva aldı. Ben kendi kendime, böyle bir zatın bunları alıp yiyeceğine kızdım. Fakat nasıl yiyeceğini merak ederek takibe devam ettim. Bir süre sonra bir köye vardı. Köyün camisine girdi. Camide yatalak bir hasta vardı. Bişri Hâfi, aldıklarını lokma lokma bu zatayı yedirdi. Ben bu arada köyü merak edip neresidir diye biraz dolaştım. Sonra hastanın yanına gittim. Ona birşer hafiyi sorunca Bağdat'a gitti dedi. Burası Bağdat'a ne kadar uzaklıktadır diye sordum. Bana 240 kilometredir dedi. Ben bunu duyunca benim bu yolu gidecek param yok. Burada kimseyi tanımam. Ve bu yolu yürüyemem dedim. Hasta şahıs, bekle, Bişri Hâfi haftaya yine gelir dedi. Bekledim, cuma günü tekrar geldi. Hastayı aynı şekilde tekrar doyurdu. Giderken o şahıs Bişri Bu adam Bağdat'tan senin arkadaşın. Geçen hafta seninle beraber gelmiş. Bir hafta burada kaldı. Onu tekrar yerine götür dedi. Bişri Hafî bana, sen benimle niye buraya geldin dedi. Ben özür dileyerek hatamı söyledim ve af diledim. Bana, haydi kalk ve yürü dedi. Akşama kadar yürüdük. Akşam olmak üzereyken bana, sen Bağdat'ın hangi mahallesinde oturursun dedi. Ben, falan mahallede otururum deyince, o mahallenin yolu burasıdır. Git ve arkana bakma dedi. Ben ondan sonra tövbe ettim ve bir daha böyle işlere karışmadım, dedi. Bir gün Bişri eşyasını çaldılar. Ağlamaya başladı. Mal için ağlanır mı, dediler. Mal için değil, hırsızın günah işlediğini, kıyamet gününde bunun azabını çekeceğini düşünüp ağlıyorum, buyurdu. Adamın biri Bişri geldi ve bana vasiyet et, dedi. Bişri Hâfi ona, Şöhretten sakın, Helal lokma yemeye gayret et, dedi. Büyüklerden biri anlattı. Bişri yanındaydım. Hava çok soğuktu. Gayet ince giymiş, titriyordu. Ya Ebâ Nasr! Bu havada çok kalın giyerler. Siz ise giydiklerinizi çıkardınız, dedim. Buyurdu ki, fakirlere hatırladım. Malım param yok ki onlara yardım edeyim. İstedim ki ben de onlar gibi olup sıkıntılarını çekeyim. bişr Hafi bir gün kabristandan geçiyordu. Mezardakilerin hallerini Allahü Teala ona gösterdi. Mezarları üzerinde bir şeyi paylaşıyorlardı. Bişr-i Hafi, yarınbi, bunların ne yaptıklarını bana bildir diye yalvardı. Şöyle bir ses duydu. Git bunu kendilerine sor. Bişre Hâfi sordu. Mezardakiler, bir hafta önce bir kimse üç ihlas okuyup bize gönderdi. O günden beri onun sevabını taksim etmeye çalışıyoruz. Henüz bitiremedik, dediler. Hasan Hayyat anlattı. Bir gün Bişre Hâfi'nin yanındaydım. Birkaç kişi gelip Bişre Hâfi'ye selam verdi. Bişrehafi onlara siz kimsiniz diye sordu. Onlar da biz Şam'dan geliyoruz. Hacca gideceğiz. Duanızı almak için size uğradık dediler. Bişrehafi onlara Allahü Teala sizden razı olsun dedi. Onlar bizimle hacca gelmek istemez misiniz diye sordular. Bişrehafi onlara üç şakla sizinle birlikte hacca gelirim. Yanımızda bir şey taşımayacağız. ''Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz, eğer birisi bize bir şey verirse kabul etmeyeceğiz.'' dedi. Onlar, ''Yanımızda bir şey taşımamaya evet, kimseden bir şey istememeye de evet, fakat bize verileni kabul etmemeye gelince buna gücümüz yetmez.'' dediler. Bunun üzerine Bişri Hafi: ''Siz Allahü u değil, Hacıların azığına güvenerek yola çıkmışsınız buyurdu. Bişri Hâfi, Hazreti i Âişe'den radıyallahu anh'a rivayet edilen şu hadisi şerifi nakletti. Hazreti i Âişe radıyallahu anh'a buyurdu ki, Ben bir gün Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sual ettim. Ya Rasulallah, kadınların üzerinde cihat var mıdır? diye sordum. Rasulullah, kadınlar üzerinde de cihat vardır. Lakin o cihatta harbetmek yoktur. buyurdular. Ben de o cihat nedir dedim. Rasulullah, o cihat hac ile umredir buyurdu. Mishrahfi rivayet ettiği başka bir hadisi i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tencerede bir şey pişirdiğiniz zaman suyunu çoğalt ve komşulara dağıt buyurdu Biş rihafinin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kula her taraftan bela gelmedikçe imanın tadını tadamaz buyurdu Bişr hafi hiç evlenmemişti kendisine Niçin evlenmiyorsun diye soranlara bana ömrüm kadar bir ömür daha verilseydi evlenebilirdim. Zira ömrümde ancak Allahü Teala'ya kulluk vazifelerimi yapabiliyorum. Buyurdu. Eğer sen evlenseydin kulluğun tam olurdu. Diyenlere kendi hakkımı yerine getirmekten korkuyorum da onun hakkını nasıl yerine getirebilirim? Buyurdu. Niçin evlenerek sünnet eseniyeye muhalif olmaktan kurtulmuyorsun diyenlere de ben farzlarla meşgul oluyorum. Zira farzları yerine getirmek sünnetten daha iyidir. Buyurdu. Bişr-i Hafî Rasulullah'ın şu hadisi şerifini kendisine delil olarak almıştı. 200 yılından sonra sizin en iyiniz zevcesi ve çocuğu olmayandır. Bişri-hâfi, ilim, irfan ve fazilet sahibi olup, güzel ahlaklıydı. Onun üstünlüğünü herkes kabul ederdi. Halleri ve yaşayışıyla ilgili olarak, Ambas bin Dehkam diyor ki, Dünyaya geldiği gibi ölen tek insan, Bişri-hâfî'dir. Dünyaya malsız geldi ve malı olmadan gitti. Ölüm döşeğine yattığı sırada, biri gelerek ondan bir şey istedi. Sadece bir gömleği vardı. Onu çıkarıp dilenciye verdi. Başka birinden ödünç bir gömlek aldı ve o şekilde öldü. Yani ölünce bir gömleği de yoktu. Gömleksiz geldi, gömleksiz gitti. Bişri Hafî hakkında İbrahim Harbi şöyle der. Ben üç büyük zat gördüm. Bu üç kişinin benzeri yoktur. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki, Anneler, onun gibisini doğurmaktan aciz kalır. İkincisi, Bişri Hâfi'dir ki, asrından eski devirlere kadar akıllı bir zaattır. Üçüncüsü, Ebu Übeyd Kasım bin Sellâm ki, sanki o, ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Bişri Hâfi, hiçbir Müslümana gıybette bulunmadı. Eğer onun aklı Bağdat halkına dağıtılsa, Hepsi akıllı olurdu. Bilal El-Habbas şöyle anlatır. Bir gün Sina çölünde yürüyordum. Yanımda bir zat belirdi. Ona "Kimsin?" deyince "Kardeşin Hızır'ım." dedi. "Sana sual sormak istiyorum." deyince "Sor." dedi. Hızır'a "İmam-ı Şafii hakkında ne dersin?" diye sordum. Buyurdu ki "Dünyadaki dört büyük alimden biridir." Ahmet bin Hambel hakkında ne düşünürsün diye sorduğumda, Doğru, samimi bir zâttır buyurdu. Bişri Hâfi hakkında ne söylersin deyince, Ondan sonra onun gibi bir zat gelmedi, dedi. Bişri Hâfi'nin üstünlüğünü, alimler veliler kabul ettiği gibi, diğer insanlar ve hatta hayvanlar bile kabul ederdi. O Bağdat'a geldikten sonra, Hayvanlar sokakları kirletmez oldu. Çünkü Bişri Hafi sokaklarda yalın ayak geziyordu. Bağdat halkından biri bir gece hayvanıyla Bağdat sokaklarında giderken, hayvanın sokağı kirletmesi üzerine, Eyvah! Bişri Hâfi öldü diyerek üzüldü. Araştırıp öğrendi ki, hakikaten Bişri Hafi vefat edip, Allah-u Teâlâ'nın rahmetine kavuşmuştu. Vişri Hâfî, hastalığı sırasında talebelerinden birisi onu ziyaret ederek nasihat istedi. O da, bir karınca vardı. Yazın taneleri toplar, kışın yerdi. Bir gün topladığı taneyi yemek üzere ağzına aldı. Tam bu sırada gelen bir kuş, onun ağzındaki taneyi kaptı. Karınca topladığı şeyi yiyemedi ve emeline kavuşamadı. İşte dünyadaki insanlar da böyledir. Mal ve servet toplarlar, onları ya başkaları alır tüketir veya ölüm kuşu gelip o kimseyi alır da dünyadaki emeline kavuşamaz. Hal böyle olunca dünyaya gönül vermemeli, ahiret için hazırlanmalıdır. Birş Hâfî bütün ömrünü ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Şüphelilerden son derece sakınırdı. Konuştuğu zaman etrafa ilim, ahlak, hikmet kokuları yayılırdı. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişmişti. Vefat ettiğinde cenazesini sabah evden çıkardılar. Fakat çok kalabalık cemaat olduğundan kabristana gece varabildiler. Kendisini rüyada görüp, Allahü Teala sana ne muamele etti diye sorduklarında benim cenazemde bulunanı ve kıyamete kadar beni seveni affayıledi buyurdu. İsteğin olduğu vakit anlatma isteksiz olduğun vakit anlat. Çünkü irşat selahiyeti ve ifade rütbesinden alınan tat dünyadaki bütün zevklerin üstündedir. Bu hususta şehvetine uyanlar maddi insanlardır. Denildi ki Ahmet bin Hambel gibiler Dicle nehrine benzer. Herkes ondan avuç avuç alabilir. Ama Bişrahafi gibiler de üzeri kapalı tatlı kuyu suyuna benzer. Oradan toplu halde değil teker teker su alınır. Bişrahafi'ye camiye erken geldiğin halde niçin arkada kılıyorsun diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Asıl istenen kalplerin yakınlığıdır, cisimlerin değildir. Hikaye olundu ki Fetih Musuli, Bişrəhâfi'yi ziyarete gitti. Bişrəhâfi, hizmetkarı Ahmet Celâye bir miktar para vererek, git iyi ekmek ve nefis katı kal gel dedi. Ahmet Celâ diyor ki, iyi pişmiş ekmek aldım. Sonra Rasulullah'ın yalnız süt hakkında Allah'ım bunu bize mübarek kıl ve rızkımızı bundan arttır dediğini hatırladım. Bunun için bir miktarda süt aldım. Nefis katık olarak da hurmayı seçtim. Aldım ve eve geldim. Feth-i Musulî oturdu, kendi başına yedi ve artanı alıp gitti. Bunun üzerine Bişrahâfi, yemeğin nefisini getir dediğimin sebebini biliyor musunuz? Çünkü nefis yemek, samimi şükrü gerektirir. Benin niçin davet etmediğini biliyor musunuz? Çünkü misafir, ev sahibini davet etmez. Artanın için götürdüğünü biliyor musunuz? Zira tevekkül sahih olduğu vakit, azık taşımakta beis yoktur, dedi. Bişri Hâfi, emirler tarafından açılan kanallardan su içmezdi her ne kadar aslında su temiz ise de, haram paradan verilen ücret ile su yolu açıldığı için, içmesinden çekinirdi. Hikaye olunduğuna göre bişra annesi bir hurma verdi ve yemesini ısrarla söyledi. bişra annesinin hatırı için hurmayı yedi ve hemen dışarı çıkarak yediği hurmayı kustu. Peşinden çıkan annesi de bunu gördü. bişra böyle yapmakla, hem annesinin rızasını almış ve hem de midesini şüpheli şeyden korumuş oldu. Bişrafe'i seyahat hakkında ey alimler, seyahat ediniz ki geçiminiz kolaylaşsın ve güzel olsun. Zira akan su temiz ve tatlı olur. Duran su kokar demiştir. Bişrafe'nin şöhret ile ilgili sözleri Şöhreti sevenin dini gider, rezil olur. Şöhreti seven kimse ahiretin zevkine eremez. Cimrinin gıybeti günah olmaz. Zira bizzat Resulullah cimrinin birine o halde sen cimrisin dedi. Marufu kerhi kendisine hediye edilen iyi yemekleri yerdi. Bunu görenler kendisine senin kardeşliğin bişrehafi bu senin yediğin yemekleri yemez dediler kerhi birşıhafiyi vera topladı ve sıkıştırdı. Beni de mahrifet açtı ve genişletti. Ben efendimin evinde bir misafirim. Beni yedirdiği vakit yer, aç bıraktığı vakit sabrederim. Ne itiraz ederim, ne de işine karışırım dedi. Birşıhafiye falanca öldü dediklerinde dünyayı topladı fakat kendini kaybettiği halde ahirete gitti buyurdu. Soruyu soranlar canım şöyle böyle diye muhtelif iyiliklerini saydıkları halde Bişrehafi onlara hayır. Onlar fayda vermez. Çünkü o dünyalık peşinde koşuyordu buyurdu. Müttekiler kimseden bir şey istememiş ve almamışlardır. Bişrehafi yalnız sırrı Hakikat'ten alır ve ''Onun gönül hoşluğuyla verdiğini bilirim. Ben ondan alırken ona yardımcı olurum.'' derdi. Bişri Hâfi, iyicilik yapardı. Sonra bunu terk etti. Çünkü Beadi kendisine yazdığı bir mektupta, ''Duyduğuma göre sen rızkın için iyiciliğe güveniyorsun. Allah gözünü alır, kulağın duymaz, gözün görmez bir duruma düşersen rızkını kim verecek?'' Dedi. Bu mektup Bişri tesir etti ve sanatı bıraktı. Bu sanatı terk etmesinin başka bir sebebi olarak da, Bişri Hâfî'nin iyileri diye şöhret yapmasıdır. Adamın biri Bişri Çoluk çocuğum beni rahatsız ediyor, Allah'a benim için dua et, dedi. Bişri Hâfî, çocukların sana un yok, ekmek yok dedikleri zaman sen, benim için dua et. O anda senin duan benim duamdan daha makbuldur. Dedi. Bişr Hafi, zenginin abidi çöplükte biten gül, fakirin abidi ise güzel kadının göğsünde asılı incisi gibidir. Demiştir.